Bismillahirrahmanirrahim. Afa men ve alayhi ve nahnu alâ zâlike minel şâkirîn ve şâhidîn ve kalbin selîm. Çok aziz ve peki muhterem terim olalım. Hakk'ın mümin kulunun sadreni, kalbini İslam'a şerhi ve o kulunun bir Nu üzerinde kılmasının izahı üzerine durduk. Bu laminler, şu bir gerçek ki insan oldu bu aleme Rabbisi için, Rabbisini bilmek için gelmişler. Kazanmak, yemek, içmek, şeyfetmek bunlar meşru olduğu takdirde elbette ki Allah'ın mutluluğu. Ama yapılan bu hizmetler, bu çırpınmaların varlığımızın gayesi Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinin rızasını tahsil ederek güle güle ahirette düşüp seyri cemale ermektir. Kısaca söylemek gerekirse Hakka ubudiyetle kesbi kemal edip, sonra ahirette Allah'ın seyri cemaline nail ve mazhar olmaktadır. Bunun da Alimde dünyamızın görüntüsü Cenab-ı Hak bize İslamı hidayet ederse ki Ferıva al-nuuriyye artık okul Rabbisinden bir nu üzerinedir. Gönlü devamlı surur içerisinde, kalbi devamlı huzur içerisinde, sadrinin kapı ve pencereleri Rabbisine karşı açık dünyada keder görmeden. Şayet görürse bunları zevk edinerek imrarı hayat eder. Bunun aksine hayat tutulan insanlar için dünya büyüklerden bir zatın dediği, işaret ettiği gibi matem tanedir. Geçici zevklerle gününü gün etmenin derdiyle yaşayacak ve gün gün yıkılıp, unutulup, yok olup girecek. Böyle bir hayat tarzından Tavladaki güldürün yaşantısı daha çok mübarek. Çünkü o sahibine karşı mutluydur. Gördüğü nimete karşı iltiyadı ve hizmeti vardır muhtemeleninler. Biz mellâ-i müteâlimüze nâ irticalar ve niyadlar yükseltiyoruz. Ya Rabbi, asileri bizim neslimizden de getirme. Evet. Sabahı haşra kadar zatına asi olacaktır kafir ve münafıkları bizim nesil ve züriyetimizden de getirme olan. Tahmin ediyorum 6-7 kadar ders oldu. Nurdan ve kalpte nurun iltişafının yolları buna vesile olan amellerden söz ettik. Ve geçen dersimizde sözü firaset kelimesi üzerinde, hadisi şerif üzerinde bıraktık. Mevla-i Kişinin gayretiyle, çalışmasıyla kalbine nur bahşeder. O nur, müminin kalbinde ruhani inkişaf meydana getirir. Öyle olunca kulun gönül gözü açılır. Artık böyle bir mümin için, gözlü mümin olduğu için gizli yoktur alemde ona. Kulların da esrarına mutlali olur. Halifi Zülcelal'in de nice sırlarının keşfine mazhar olur. Allah böyle istiyor. Allah böyle istiyor, sen ki bana kulluk ettin, sen ki benim emirlerimi tuttun, ey kulum sen ki benim yasaklarım ve haramlarımdan kaçtın, sen ki benim dostlarıma gönlünü açtın, sen ki benim düşmanlarıma mutlak buz ile yaşadın, sen ki benim dinimin aziz olması için gayret gösterdin, sen ki şer ve fitnelerden uzak kaldın, sen ki aile hayatın ve ticaret ahlakında gül gibi pırıl pırıl yaşadın, bunun mükafatı olarak ben de senin kalbine firaset nurunu lütfediyorum, diyor Mevla. Onun için Mevlana Celaletin Rumi Hazretleri, rica'in evliyanın huzurunda otururken kalbinize sahip olunuz, zira onlar cevasi sülkulûb'dur, kalplerin casuslarıdır. Siz farkında olmadan bütün amel ve halinizi keşfederler, diyor Mevlana Hazretleri. Bu bakımdan biz devamlı söylüyoruz, gözlüğe gizli olmaz diye Muhtemem İlâh. hep beraber niyaz edeceğiz, sadece bu göz işi bitirmiş olmuyor Muhtemem Şumalar. Evet. Cenab-ı Hakk'ın sadirlere, gönüllere, kalplere vahşettiği bir göz var ki o Mevlana'nın tecellisine bakar. O Mevla'nın cennetine bakar, o Mevla'nın cemaline bakar diyor. <gülüyor> Ve bunun içinde bir mani yok muhterem Yani hocam bu olur mu, bu olacak şey mi demeyiniz, hakkın tecellileri dünyada giden muhsin kulları için, muhlis kulları için mukaddedir. Ben sözü bu noktada uzatmayacağım. Bugün nur bahsini ahirete intikal ettiriyorum muhterem Müslümanlar. Dünyada iken nur içerisinde yaşayanlar. Dünyada iken nurla bakıp görenler, dünyada iken nur kesbine vesile olan amellerle ve imrar hayat edenler, dünyada iken nur olan hakkın emrinde, nur olan Kur'an'ın yolunda, nur olan Hazreti Muhammed'in sünnet ve işinde yaşayanlar, nur olan evliya ve ricale, dostluk müminler, kardeşlik ilan edip sözünde de sadık olup sebat edenler. Acaba ahirette nasıl bir mükafat görecekler? Elbette ki Mevla'nın bu yönde de lütfunu göreceğiz ki gayretimiz, neşemiz atsın. Dünyadaki ahvali altı yedi ders hasfıhar ettik. Mümin kardeşlerim, görüyorsunuz bu alemi. Büyük saltanat erbabı da yok olup gidiyor. <gülüyor> Zengin de gidiyor. Bay gidiyor, Beyde de gidiyor, geda ve papir de gidiyor, Sal ve direnci de gidiyor. Dünyada keyfini keyfedenler de gidiyor, dünyası ve yoklukla hastalıklarla geçen insanlar da bırakıp gidiyor muhterem Bakası ve vefası yok bu alem. Onun için bitmeyen, tükenmeyen bir alem için hazırlığa mecburuz ve bahtiyar o insandır ki bugünden ebedi hayatına tedarik hazırlar. Mümkün olduğu kadar azılını keşkiline koy ve ölüm alemini neşeyle gülerek bekler. Eğer bir mümin bu alemde yaşantısı hakkın emrinde ve istediği gibi Mevla'nın murad ettiği gibi olursa ahirete irtihal ederken korku yok muhtemesine şunu ifade değilse açıkça söyleyeyim ki hayatı boyu Rabbisine asi olmaktan korkmuştur Artık korku ölürken korku yok. Çünkü mümini mela bir defa korkutuyor. Ve azze ve celali la ejnu ala abdii khaufain wala emni. İza haafani fi dunya emnathu yawm al-qiyamah ve iza emnani fi dunya ahathu yawm kutside böyle buyuruyor. Zatıma izzim ve celalime yemin ederim ki Mümin kulum için iki korku ve iki emniyet yoktur. Eğer dünyada korkar da bana asi olmaktan çekinir, gerçek mümin olarak yaşarsa bölüm anında kabilde ve mahşerde onun için ne korku, ne telaş, ne üzüntü, ne hüzün ne kadar yok. Ad-i ilahi bunu ifade ediyor bu Muhammed Müslümanlar. Adil olan mevle. Madem ki içki içmedin benden korktun, madem ki kumar oynamadın benden korktun. Maden ki zina etmedin benden korktun. Maden ki faiz yemedin benden korktun. Maden ki ırzana, musallat olmadın benden korkarak bana itaat ettin. Maden ki namaz vakitleri geldiği zaman ezanlara kulak verip dergahı meclî uluhiyetinde el bağlayıp Allahu Ekber dedim. ve bunu son nefesine kadar getirdin. Dünyadaki bu halin karşılığı korkup ve ürtenip de bana asi olmamayın mükâfâtı Emin tuhu yama alkiyamet kıyamette korkuz ve kederi yok mudur lan sizin? Ve eğer mineni fi dünyada mılar? Ve eğer mineni fi dünyada akuttu yama kendisini emin hissederse zalim. Evet muhteremler. İçki içerken eli titremiyor kuma oynarken belki kemiği sızlamıyor, zina ederken haktan dürpermiyor, haram yerken hakkın mıydı bu diye düşünmüyor bile. Muhtememiler millet devlet hakkına mesela el uzatırken tecavüz ederken, Milletin, Akif'in dediği gibi milletin bir dini var, bir imanı var, bir Kur'an'ı var. Bin yıllık ata mirası mukaddesatı var. Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretleri, gel bakalım tabzayı kudretime dur önüne bana cevap ver diyecek bu haine bu zalime muhtarame. yaşadığı müddetle derdi bu güneşle mücadele yaşadığı müddetle derdi bu güneşle mücadele güneşin doğduğuna razı değil güneşin ışık saçlığına razı değil güneşin ayıp yapı sorularını gösterdiğine razı değil. Dünyada daima muzlim ve karanlık verildi ki bin türlü oyunlarını kimse görmesin bunun. Bir müddet belki yaygaralarında o oh diyeceksin ama sonundaki ebedi âhı ah, unutma. Tabii. bir müddet, bir müddet. Kendine muzahir olan insanları kullanarak bu milletin mukacasaatı da din ve hikmetine belki çamur atacaksın. Ama bu devam etmeyecektir. Rabbi mütealimiz Hazretleri bir gün huzuruma çekecektir. bu Cenab-ı Hakk'la hep beraber itica edelim. Mübarek memleketimizi ezan ve salat seslerinden, mukaddes envar ı ilahiden, Kur'an'ın nurundan uzak etmesin. İnşallah mümkünler. Mümin kardeşlerim, ölürken bu nur ehli, gülerek ölecek dedim. Zira Kuan-ı Kerim, hadisi şerifte korku yok, bunu öğrendik. Dünyada korkmuştur, hayatında korkmuştur. Artık ölürken kabirde ve mahşerde korkuyor. Emindir inşallah. O dini bunun tam <gülüyor> Cenab-ı kuran Kur'an'ında da, da sar sari olarak açık olarak buyuruyor. İnnellezîne eâle rabbunallahu summe yestâkûmû ketenzelu aleyhimul melâiketu illâ takhafû ve lâ tahzanû ve amşû bil cenneti ellezî Dünyada o kimseler ki Rabbimiz Allah'tır dediler. Rabbimiz Allah'tır dediler. Hep beraber okuyalım. Eşhedü en la... ...lâhe illallah... ...ve eşhedü enne muhammelen abdû ve rasûlûn. Dediler. Rububiyetimizi... ...vahdaniyetimizi... ...ali ve yüksek kudretimizi... ...hayyü kayyum olan Sass-ı Akdesimizi... ...iman ederek, dille ikrar edip kalbine taslif ettiler. Sonra, bu kadarlar kalmadılar. Sümmeşte kalmadılar. Her halükarda minare gibi doğru oldular. Muhterem Müslümanlar. Sümmeşte kalmadılar. Müstakim ol. Şairin müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Sözüne itibar ettiler. Dünya ve ahirette müstakim olanları Allah'u zülgelal utandırmayacaktır inşallah. Mükafatını nüfus edecektir. Onun çektiği dünyevi içimelerin, karşılığını mutlaka Rabbimiz bize alımız gösterecektir. Böyle yaşamıştır muhterem Eğilmemiştir. Mealamız la <gülüyor> tekun tu'al heva misl al hasish. İn nazil al arf eula min arifdir. Hocadır. La tekun tu'al heva misl al hasish. Kamuş gibi esen rüzgarlara doğru eğilivermediyor. Nefs ile nefsinle mücadele et. Kalite hakkında sabit ol, hava ve şehvetine esir olmaya yönelme. Zira dünyadaki asma gölgesinden, yani dünyayı bir asma gölgesine tesbih ediyor. Tesbihi beniyle poçapir. Muteranistimalar bir kişi asma gölgesinde ne kadar oturur? Akşam oluncaya kadar oturur, güneş gelinceye kadar oturur. yani, asma gölgesi. Bir adam asma gölgesinde hayat geçirmez bunu biliyorsunuz. Dünya hayatı da bir insan bir mümin bir Müslüman için böyledir. Evet. İnne zillen arş'e elâmin alî. Eğer gerçekten kul olursan Müslüman dediğimiz iman eri, hakiki mümin olan kardeşin, eğer gerçekten hayatın boyu dürüst bir Müslüman olursan senin için arşın gölgesi vardır o lâna. Arşın gölgesi. Bu biliyorsunuz müstakil bir sebatın yuzgillihumullahu fîzillihi yevmelâzılle illâ zillü hadisinde Peygamber Efendimiz yedi nefer vardır ki kıyamette himaye ve gölgenin olmadığı o günde, o dende ve Allah'ın hususunda da gölgesinde olacaklardır. Devam edip diyor imamun adilüm diye. O ayrı bilir. Yalnız muhtemel Müslümanlar şunu bileceğiz ki dünyadan mücadele ateşiyle yanıp çeşitli kederlerle terleyenler Mahşer'de arşın gölgesinde dinlenip serinleyeceklerdir. Melekler son nefesinde gelip ona günde edecekler. Rabbimiz Allah deyip istikamet edittiniz ya. Ella taqatu ve la tahsenun. Hupmayız mahzun da olmayız ve esir <gülüyor> bu cennetin ki size vaadun. Biraz sonra ayetli nur mevzuunda okuyacağım. Kendinize vaad olunan cennetler de bugünden sevine durun. Şimdi tabi onlar diyorlar ki hocalar bol keseden cennet dağıtıyor millete diyorlar. Hani bize aylak da verseler, pasaportumuzu ücretsiz de bize etseler cennete gitmeyi istiyorlar. Niye gitmezlermiş biliyor musunuz? Muhterem Müslümanlar Cennete niye gitmezlermiş biliyor musunuz? Bir takım softa, koca, hacı, ehli namaz. Bunlarla vakit mi geçer diyor. Evet. Sazendeler, ayyaşlar, kumarbazlar, itkiciler, ız ve namus düşmanları, nürtekifler, rüşvetçiler, faiz hep dünyada alem ettiğimiz sazendeler cehennemde ateş diyor. Onun için bizi bırakın, gönlümüzde isteyerek cehenneme gideceğiz diyorlar. Ben defaatle söyledim muhteram Müslümanlar, kim demiş size cennet ahır diye? <gülüyor> Ümit kardeşlerim, defaatle söyledim size, bunlara hitaben, kim demiş cennete ahır diye. Elbette yerinizi bulacaksınız, keder etmeyin. <gülüyor> elbette, elbette. Allahu Zül Celal herkese amelin karşılığı. اَبْجَزَاءُ مِنْ دِيسِ amel Hakkın vereceği amelin karşılığıdır. Eğer öyle olmasaydı, Fatih İstanbul'un fetih derdine düşer miydi? Eğer öyle olmasaydı, Ulubat'la Hasan Burca ölüm anında sancağı çeker miydi? Eğer öyle olmasaydı, Yavuz Sultan Selim çaldıran yolunda koskoca o bir erkekli yapayalnız yola düşer miydi? Eğer öyle olmasaydı, Malazgirt'te Alpaşlan Cuma namazından sonra ''Senden galileye hizmet edersem kahran ismin ne tecelliyi buyur.'' eğer varlık ve hizmetim senin içinse fetih kıl diye dua eder miydi? Eğer öyle olmasa, eğer öyle olmasa muhtememiler, İslam büyükleri hayatının tek nefesini sevk etmeden İslam'da bu hizmet ederler miydi? <gülüyor> Yok. iyi iyi mükafatını kötü de fena cezasını mutlaka çekecektir ve bir ahiret vardır muhtememiler. bir ahiret vardır. Gençler, gençler, Allah'ın genç kulları, Taksiy sensizler için söylüyorum, amelinizi ebedi aleme göre hazırlayınız. Çünkü burası asma gölgesi kadar geçici bir hayattır. Bir o derken, arkasından ebedi ahın geleceğini akıllı bir insan elbette unutmamalı muhterem sunalar. Şimdi biz tabii ki mavzulu dağıtıp da işi yarım bırakmayacağız bugün, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Dünyadaki şu Allah'ın has kulları, ahiretel nur içerisinde iltihal ettikleri zaman Mevla onları nasıl karşılayacaktır? Kur'an-ı Kerim kıyamette nur ne nasıl mukabeleyle bulunacaktır? Bakınız muhtemesine var. Hep beraber Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hani nur ehli diyoruz. Ve ısrar ediyoruz. Nur ehli. Zulmetten kaçan, şehvetten kaçan, şirkten kaçan kükürden kaçan, reziletten kaçan, sefahat ve huvuştan kaçan nur ehli. Elini devamlı Allah'a açan, kulu kendi gibi aciz bilerek yükünü hak kapısına yıkan ve bir ömür boyu dakika, saat ve nefeslerini boşa götürmeyen insanlar ahirette <gülüyor> güleretle iltihal ediyorlar ayet illeği Ahirette iltihal ediverince Mevla onları nasıl karşılıyor, şu nur ehlinin hali mahşerde ne olacak? Bakınız muhterem ünlüler, Kur'an-ı Kerim'de 1-2 ay-i cevilede bu muvzuluğu bitireceğiz, kapatacağız. Cenab-ı Hak buyuruyor, Es-Sainti Billah, Sûretü'l-Hadîb يَوْمَتَرَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَا نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِا اِيْمٰنِهِمْ Habibim, Muhammed'im, o günde, yani mahşer sabahında inanan erkekleri ve inanan kadınları, müminleri ve mümineleri, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınları o gün göreceksin. mahşerde. Hani herkes kabilden kalkıyor ya, artık müminler nasıl kalkacakmış bakınız. Dünyadayken, üstadlarımızın, mürşitlerimizin, başta Peygamberi Zilsan Efendimizin davetine icabet edip, Hazreti Kur'an'ın çağrısına gönül veren iman ehli muhtemelen. Galbın afakını sarmışsa bir çelik zıdlı duvar, benim iman dolu göçsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar diye bir ömür boyu türkü çaran gerçek mühendim muhtemeliler? <gülüyor> Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar, Allah atif gibi inanacaksın. Yap. En azından. Fatih gibi inanacaksın. Osman Gazi, Orhan Gazi gibi inanacaksın. Yukarıya doğru çıktığınız zaman Sıddık-ı Ekberlerin, Faruk-ı Azamların imamıyla Allah'u u Zülcelal'e gönül vereceksin. Mümin kardeşlerim, bu imanla yaşayıp, bu imanla ölen müminleri görürsün ki mahşerde ya Muhammed yes'a nuruhum beyni eydihim ve bi'eymanihim. Nurları, nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Yani her halükarda tefsirlere bakacak olursanız, kulun için, kul için, mümin için en şerefli olan yön, önle sağdır. Bu diğerlerine de işarettir diyor. Yani arkalarından ve şimallerinden, sollarından da gelecektir. Çünkü onlar sağlarını sağlam tutup gönüllerine şirke katkıyan yer vermediler. Sureti katkıya kalp kapılarını... İmansızlık ve küfre karşı açmadılar. Hayatı boyu imanla yaşayan bu kullar Yes'a nuruhum beyn-eydihim ve beymanihim. Daha kabirden kalkarken muhterem Müslümanlar bazıları var yüzünün nurunun işrakı güneş gibi olacak diyor Peygamber Efendimiz. Güneş gibi maşar. Bazı kullar var yüzünün nuru ay gibi olacaktır. Bazı kullar var yüzünün nuru yıldız gibi böyle e an edecek, parlayacak. Ashabi kendinizin, bir aileyi miktaleyim, ihtedayim. Muterem Müslümanlar, Peygamberimiz sahabeler için böyle buyuruyor: Ashabi kendinizin, bir aileyi miktaleyim, ihtedayim. Benim sahabelerim, samadaki yıldızlara benzerler. Nasıl ki yolunu şaşıranlar eskiden pusla yokken muterem Müslümanlar, yönlerini yıldızlardan, kutup yıldızından, mesela sabit yıldızlardan bulurlardı. Öyle olunca, benim sahabelerim. İman ufkunda sadit fazilet ve iman ve aşk yıldızlarıdır. Onlara bakanlar yollarını bulurlar. Siz de uyarsanız hidayete nail ve masal olursunuz diyor farikânav. Onun için dünya durduğu müddetle muhterem İmla, dünyanın rüzgarları hangi yönden eserse essin biz Hazreti Muhammed ve ashabının yolundayız. <gülüyor> İstemeyenler, fahrolsalar da, muhterem biler, biz Hz. Muhammed'in ve ashabının yolundayız. Nefsimizde güç görmek büyük bir cesarettir. Allah'a sığınırız. Muhterem biler, nefsimizde güç görmek büyük bir cesarettir. Allah'a sığınırız. Ancak, kainatın yüce halikına irtica ediyoruz. Sırat-ı müstefim, iman ve aşk yolunda bizi sabit kıl ya Rabbi. Eğer eğer niyetimizi sorarsan Rabbim. Gönlümüzde taşıdığımızı e sorarsan yıldızlar üzerimize çile olup dökülse, dağlar keder olup saçımıza yığılsa, biz Hazreti Yunus'un dediği gibi yine illallah diyoruz ve diyeceğiz. <gülüyor> İnşallah bu devasa arsa, kubbeler parlayacak. İnşallah bu ezanlar, gelir elbam, fiseyatılı minareler, samaya, insanlığı ufkuna yine yükselecek. Yine bu, Hatif'in tabiriyle, bu ezanlar ki şahaletleri, dinin temeli, yurdumun üstünde benim ebedi dinlemeli tabiriyle mevdasına niyat ettiği hakikatler, yine Ümmet-i Muhammed'in ruhuna ve kalbine ışık tutmaya devam edecek. Muhtemem ümriler, bu halde yaşadığımız takdirde dünyadaki teslimimize göre ahirette nuru olacak. Peygamber Efendimiz buyuruyor, bazı kişilerin nuru sadece yüzünde, bazı kişilerin nuru sadece gözünde, bazı kişilerin nuru sadece sahabat parmağında olacak diyor Peygamber Efendimiz. Bazı kişilerin nuru sadece kalp nahiyesinde kalıverecek. bu vuhatede. Tekrar ediyorum, bazı kişilerin nuru elli mahşeri hayretle bırakırlar. Subhanallah. Dünyada bu zatlar ne amet etmişler ki bugün ışıkları ve nurlarıyla gözümüz kamaşıyor adamlar. <gülüyor> Yapın. يَسَعَ نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْذِيهِمْ وَذِي اَيْمَانِهِمْ Onların önlerinde ve yanlarında, sağlarında nurları koşarak gidecek. Mesela Mümriler Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Hakim'ine devam ederek böyle buyuruyor. Bakınız. بُشْرَاقُمُ الْيَوْمُ بُشْرَاقُمُ الْيَوْمُ Ey Allah'ın mümin kulları! Bugün sizin için müjdedir. Bugün sizin için beşarettir. Bugün sizin için neşre ve şürur duradır. Keder görmeyin. Keder görmeyin. Muhterem Müslümanlar, nasıl müjde ol? <gülüyor> جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْجِهَا الْاَنْهَارُ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا Öyle cennetlerle sevinin ve müjdelemin ki tahtlarının ve köşklerinin altından nehirler akar Orada cahil ve bu ebbet kalacaksınız artık. Bu selam Müslümanlar, mahşerde bu müjde hemen gelip Müslümanlara böylece veriliyor melekler tarafından. Dünyadaki çalışmalar ve gayretlerinizin mükafatı olarak Bugün keder etmeyin, telaş etmeyin. Niye? Misin bu müjde hemen Müslümanlara getiriliyor? Çünkü Mevla'nın huzuruna duracağı saniyeyi düşünen kullar Ne? çöpü gibi titre titre titre. <Gülüyor> Muhtemelen mahkeme koridorlarına bir gider misiniz? O asiler ve caniler ve şakiler ki hani çekimi tabancayı beş kuruş için tavuk öldürür gibi adam öldürüyordu ya oraya varınca nasıl havuzları kuruyor, damarlara sinirleri tutuşuyor, kendileri tıril tıril nale çöpü gibi titremeye başlıyor Sonunda yaptığımın cezasını elbette göreceğim diye nasıl korkulara karpoluyor muhterem Müslümanlar. Evet, mahşerde kabrinden kalkmasa, hani dünyada bir tabir var muhterem Müslümanlar, ört de öleyim diye. Allah'ın kudresi kapısını çalıp da kalk bakalım şu hayatında ömründe işlediğin şeylerin hesabını verdiğince, ama örtüm de öleyim ben kalkmayın diyecek ama, yok muhterem Müslümanlar, herkes kalkacak herkes kaldı ya değil okay. hatta hatta olan bir hakikat söyleyeyim size Kur'an hakikatini ve yâ kulü kâfiu yâleytimi kuntu tıraaba. Yemeyen kul maru maqdâl metsi ve yâ kulü kâfiu yâleytimi kuntu Herkesin eline ettiğinin savut verakaları verilince öyle bir defa ki, si, siyah şey Sin siyah yapıldı. Yaptığı bütün ameller la yugadiru sayratan ve la kibratan illa arsaha. En küçük ve en değine varıncaya kadar koskoca bir ömürlük amel zabıt barakasına geçmiştir. Ve altını melekler yeminli borçları imza ettiler ve bütün bir ömrün amel defteri eline veriliyor. Oku bakalım. Ayetleri sık sık okuyoruz muhtemelen sunalar. İkrak kitabı denilecek. Oku kitabına bakalım. <gülüyor> Akif ne dertli insan. Halimi dini mübinim ahır değil oradan. şekilde kendine bir bul be heyna'dan diyor. Son devir hususiyeti Tam devrin hususiyeti bu, acıklıdır muhterem ünlümler. Bunların eline ufak bir imkan geçti mi yaygarayı basıyorlar, gene Müslümanlar faaliyette felan diyor. Muhterem Müslümanlar faaliyette olsa ne yapar? İman eri, aş eri, Kur'an eri, fazilet eri. Kalbi hakka bağlı insan. Hani şairin dediği gibi, korkmayın bizden ihyalara geldik diyor. Biz vaktet eriyiz ihtilafla işimiz yok. Biz hazimet eriyiz. Hakikatte cinayet ve şakavatla bizim bir işimiz yok diyor muhteremimiler. Melek tasırlar hatta gönül bağlanmış insanlarla bunlar bir türlü edemezler. Yıldızları dönüş gitmiyor ve devamlı ve devamlı dinimize musallak olmak isterler. Akif'in devrinde de bu iş revaşta olsa gerek ki 50 yıl evvel Koca Akif öyle diyor sabahında artık dizinin üzerine gelmiş sesleniyor değil, haykırıyor ve böyle diyor. Harim-i dinin dini, ahır değil oradan, çekil de kendine bir saha bul heyna'dan diyor. Dini-i din-i din i din i ahır değil, şayet tepinecekseniz bir ağır bul, kendini olma tepin diyor. Milletin dini ve mukaddesatıyla neden devamlı savaş halindesin diyor koca atif. Benim sözüm değil muhterem Müslümanlar. Ben hiçbir şey söylemiyorum görüyorsunuz. Allah'tan naklediyor, Resulullah'tan naklediyor, Kur'an'dan naklediyor, Selef'ten naklediyorum. Dertli adam böyle diyor. Tekrar söylüyorum. Bu iki hatırında kalsın. Koca Akif böyle diyor. İstiklal Mars'ımızın nazımı. harim dini mübinin ahır değil oradan. Şekil de kendine bir sahab-ul beheynadan diyor. Milletin iffetiyle, namusuyla oynama diyor. Milletin şahsiyeti, manevi karakterinin surlarını yıkacağım diye devamlı tavrıs halinde bulunma. Sen de hidayete gel, sen de Allah'a gönül ver, sen de neşe duyanlardan, sen de iban edenlerden, sen de ebedi kurtulanlardan ol diyor. Muhtemel Müslümanlar, bu düşra kümül size bugün müjdeğer olsun meselesi mahşerde o tirin tirin titreyen insanların haline bakıp da müminde bir korku gelecek ya, bu korku gelmesin diye de kabrinden kalkarken Allah'ın kullarına müjdesi boğuluyor. Bu şeye kubur titremeyin, korkmayın. Sizin bir telafi olsun, yok Allah'ın izniyle, yine ayetiyle. Tamam mı? Muhterem Ve de Peygamber Efendimiz'in şuraya iki hadis-i şerifini kaydetmişim, bakınız muhterem sımalar. Bu cennet müjdesi, arşın gölgesinin müjdesinin yanında şöyle iki müjdeye de Allah'ın Rasûlü işaret ediyor. Bakın, hadis-i şerifin biri bu. اِذَا بَأَتَ allahul الْخَلَٰئِقَ يَوْمَ الْكِيَامَةِ مَا دَى مُنَادٍ مِنْ تَحْدِ الْعَرْشِ cenab bütün bir beşeriyeti arsayı mahşerde tekrar dirikip huzuruna getirdi mi? Arşın gölgesinden bir münadi şöyle midaha edecek. سَلَا فَتَ اَصْوَى üç defa böyle midaha edecek. Bütün ehli mahşer duyacak ve bütün Müslümanların kulağına kınar suyu sesi gibi serinletici olarak Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin bu daveti gelecek. Müslümanlar bir hassa bu davetle mesul, bu sesle memnun olacaklar. Neymiş o? Ya maşer al muvahidin İnnallâh gad afa'ankum fellâhû bâbûkû bâbâ Fesübhanallah. Muhtemelen Müslümanlar, mahşerde melekler üç defa bu savt ile seslenecekler. Ya maşer al muvahidin Ey Dünya'da bir Allah'a gönül verenler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah değil, salih amellerle Şecere-i Tevhid'i sulayarak kurutmadan huzurumuza gelen baktiyar müminler, gerçek Müslümanlar. Ya maşaral muvahhidil, bu selam Müslümanlar. Bilal-i diline kızgın şiş basıyorlar. Demek 360 kutumuz putumuz değil de bir Allah, öyle mi? Ahad, ahad. Bir. Bir, tek. Kızgın şöyle çıplak vücudunu sürüyorlar, alevdu kullar üzerinde. Gene mi ahad diyorsun? Ahad. Yatıyorlar, göbeğinin üzerine değinmen taşları koyuyorlar. Gene mi ahad? Bilal-i Habeşi gene ahad. Yine ahad. Allah bindirdi. Sokağını cımbızla birer birer yoluyorlar. Gene mi? Ahad. Ahad. Ayaklarından tavana asıyorlar, başaşağı. Saatlerce kalıyor. Gene mi öyle? Bilal-i Habeşi gene ahad. Ahad. Dünyada imrendiğimiz bir şey var. Rabbim bizi Bilal-i Habeşilerin imanına, tevhidine var Amin. <gülüyor> <gülüyor> Makamı isteyene ver. Çalımı isteyene ver. Serveti isteyene ver. Dünya malini isteyene ver. Ancak senden bir şey istiyoruz. Bizi Bilal-i Habeşilerin Abdillah ibni Mesudların yolundan ayırmayalım. Zervelerden kürelere kadar kainatın bütün varlığı şahit olsun biz vahdaniyeti hakka gönül vermiş insanlarız. Allah diyerek ölmek istiyordu inşallah onlar. Müterrimat kader nurla olsun diye Necip Fazıl'ı hatırlıyorum kabri, nurla olsun diye Mecif Vazili hatırlıyorum. Bunlarla ne mücadeleler verdi. 50'den sonraki dergilerin de şöyle bir yanışı vardı. 950'den sonraki dergilerinde. Ya Rabbi diyor, o güne göre, bugün kainatın en küçük parçaları atomlar diyor. O zaman atom bölünmez denliyordu. Bölündü, bölündü, bölündü muhterem şımalar. Atomlar diyor. Atomları tekrar bölseler diyor. Tekrar bölseler, tekrar bölseler. Ve bütün bölünen bu parçalar zat-ı akdesini etseler diyor. Çöllerdeki Suudi Arabistan'a hicret veya sefer veya haç veya ömre edenler görüyorlar muhtemelen Müslümanlar. O çöllerdeki kumlar var ya, o gördüğünüz kum taneciplerini bir milyar daha bölseler demek bu. Bu bir milyar daha, daha ne kadar milyarlar bölseler, ...her zerresiz zatı adresini inkar etse... ...ben inanıyorum ki Rabbim sendine varsın ve bilsin diyor. Muhtaramsın biz böyle bir inançla... ...Rabbi Celalimizin varlığına ve birliğine inanıyoruz inşallah. Böyle olunca mahşerde bu muvahhidlere melekler böyle sesleniyor. اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَفَانْكُمْ Ey muvahhidler, Allahu Zülcelal... Dünyadaki hatalarınızı affetti ve geçti onları, sildi buyuracak diyor. <gülüyor> Muhterem ünler, Cenab-ı halik böyle buyuruyor bu. يَبْنَ آدَمْ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَن۪ي وَرَجَوْتَن۪ي تَغَطْغَصَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا اُبَعْل۪ي Kütübü sizde halisi. Ey Ademoğlu, bana dua edip de Rabbim birdir diye huzuruma çöküp el açtıkça, senden vaki olanı affedeceğim, buyuruyor Cenab-ı Hak. Yebne adam, in belağat zunubke anâne-ssemâyi, sümme seğfateni, tegâfkafertu leke alâ mâkanenim kevelâ ubali. Günahların, semanın bulutlarına çıksa, sonra benim bir Rabbi gafurum vardır diye, huzuruma dil söküp, hulus ve göz yaşıyla bana istiğfar etsen, senden vaki olanı affettin büyüklüğüne bakmayacağım, buyuruyor Cenab-ı Hak. Ybna Adam, in ateşini bir kurabil arz kutsaya. Kitabı 6 hadisi, hadisi Sahih, mutançmalar. Allahu Zülcelal böyle buyuruyor. Kafirler çatlasalar da, patlasalar da. Ybna Adam, in ateşini bir kurabil arz kutsaya. Ve hal, elbaba Bu wa haliyedir burada. Ve hal, la teşekkür bi şeya. ''Arz dolusu günahla gelsen huzuruma, fakat muayyid olarak benim zatımı birleyerek tevhid nuruyla gelsen...'' ''Eteytüke bi kurabihâ mavkureten'' ''Arz dolusu mağfiretin ve sana mukabele edip seni yine bağışlayacağım'' ve yardım oldum. bu manada Allah'ın Resulü buyuruyor ki, Ey muvahhitler diyecek melek, Allah sizi affetti. Şu halde, mahşer de bu. فَيْجَعْفُ بَعْضُكُمْ balda. Bak, bak, bak, mümin kardeşim. فَيْجَعْفُ بَعْضُكُمْ balda. Şu halde, hadi bakayım siz de birbirinizi affediverin de hep beraber cennete girin duyacakmış cenab Ahmet, Mehmet'e, Mehmet, Hasan Hasan Hüseyin'e bir şeyler söylüyor ya. Alacağım var bu bir topak. Bu fani alemde bir takım hukuk olabilir bilal Cenab-ı Hak buyuracak ki Allah-u Zülcelal ömürlük günahlarınızı affetti ve bağışladı. Siz de bildirinizi bağışlayıverin de bu burada Allah Resulü'nün şöyle bir latifesini arz edeyim bakınız. Eğer Mevla bir kulunun mahşerle, lütfuyla taltif etmek, affetmek istersen Ahmet, Mehmet için böyle diyor. Ya Rabbi bu zatın benim bu zaptı alacağım var. Şu kadar borcu var veya bana zulmetti veya şöyle ama herkisi de muvahhid olarak huzurullaha gelmişlerdi. Cenab-ı Hak bu Ahmedi cennete koymak, Mehmedi de ondan geri bırakmamak arzu ederse Ahmet'e diyecek ki senin bu kulda alacağım var. Evet ya Rabbi alacağımı istiyorum. Boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak ya Kütübü sütte muhtela Müslümanlar. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. Helezunvari boynuzları samaya yükselenler boynuzsuz görerek zulmettiğiniz mazlum insanların hakkının kalacağını zannetmeyin. Allah soracaktır birer birer hem de zerresiz zayi olmadan yarın cezada. Evet. O mazlumun ahı için kainatın Yüce Halık'ı böyle diyor. O mazlumun ahı için kainatın Yüce Halık'ı böyle diyor. لَاَنْصُرَنَّ الْمَظْلُومَ mazluma لَاَنْصُرَنَّ الْمَظْلُومَ وَلَوْبَعْدَح۪ينَ Bir zaman için onun ilçini seyretsen bile mutlaka hakkını zalimden alacağım diyor Mevla. <gülüyor> mutlaka. Hakkını zalimden alacağım, diyor Mevla. Muhterem Müller, Cenab-ı Hak Celle Vâlâ Hazretleri lütfetsin, zalim hiç olmayalım ama zalimlerin zulmünden de mahpus kılsın Mevla. Çünkü sabrı düştür bu alemden. Aciziz, aciziz. Rabbimiz zulme uğrayanlardan da etmesin İnşa'Allah-u Teala. Çünkü geçen sabrının nereye kadar vereceği, varacağı belli olmaz. Mevlamızda niyaz ediyoruz. Evet. Ahmet'in alacağını, Mehmet'te Cenab-ı Hak tespit buyurmuş zabıtta var ya, kulum Ahmet, eğer Mehmet'e hakkını halal edersen, cennetteki şu kökleri görüyorsun ya, onları sana vereceğim buyuracakmış Cenab-ı Hak. Ya Rabbi, o köşeleri bana veriyorsan ben de Mehmet'e hakkımı halal ettim. ikisi beraber kucaklaşıp Cenab-ı Hakk'ın rıza ve cennetine girerler diyor. Fellâhu bavluk'un bazâ hadisi buna işaret ediyor Muhterem Müslümanlar üzülerek söylemek gerekir ki, mazul yine yarım kaldı ama şu hadisi şerifi inşallah tamamlayın, bakınız. Mahşerden, mahşerde müminler için şöyle bir müjde diha var. Hadis-i şerif, muter-i mümkünler. Ebu Naim hilyesinde Ebu Musay Es'ari'den tahrik ediyor. İlâ <gülüyor> kâne yevmul kıyâme cemâllâhu'l halâika fî sâibin vâhî. Kıyamet günü olduğu zaman Allahuz Zekral bütün mahlukatı ilahi yesin bütün bir teselliyete sahibi vahid müpedir bir arşa üzerinde toplayacak. Bir fasılca toplayacak. Sim ne rafu <gülüyor> li kulli kavmin ilehatahumune ki kanu ya'budunha. Ondan sonra her kavmin yaptıklarını önlerine getirecek merada. Her kavim için Dünyada tatlıklarını, ilahlarını, mahmutlarını önlerine getirecek. Lahd, menat, huberi, usta, kayan falan hani ehl 360 kadar kutu vardı ya Bunları önlerine getirerek üzerine birer birer cehennem adesini artıracak. Dünyadaki tatlılarınızın halini gördünüz mü bu yöcektan ama. O da benim gibi falan. O nasıl tanrı olurmuş? Bakın? <gülüyor> Ölüme mahkum gayriye muhtaç olan insana uluhiyet ısnat edilebilir mi? Mümkün değil. اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ min اللّٰهِ حَسَبُوا جَهَنَّمْ Siz ve Allah'ın zatından gayri tattıklarınız bir gün cehennemin tutuluğu malzemesi olacaksınız diyor. Onun için bugünden tedbir alınır. Cenâb-ı Hakk'ın vahkaniyetiyle dolu yaşamayı Rabb'imiz lütfersin. Muhtemesine onlar hadisi bitiriyor ve kesiyorum, uzatmayacağım. وَاِبْقَ الْمُوَحِّدُونَ Onları nice satanlar onlarla birlikte cehenneme gidince gayebel muahidun dünyadan hazreti Yunus'un dediği gibi anime ah, den illallah derim diye meleasının kapısında vahtaniyet ta halkasına sarılıp direten muahidlere şeyikal lehum ma tantazurun onlar duruyorlar mahşerde siz ne bekliyorsunuz ey muahidler feykulun mentezur raben kunna na'buduhu bil gayb dünyadayken siz bir Rabbe gayben inanmıştık. Onun tecellisini bekliyoruz. يُؤْمِنُونَ <gülüyor> بِالْعَيْرِ تَحْوَاسِنْجَةَ Görmeden inandık. Görmediğim Allah'a inanmam diyor. Allah sen de inanmazsan inanma bakalım. Evet. Kainattaki bütün kalpler en şakî kulun kalbiyle inkar etseler vaktaniyeti ve saltanatı ilahiyyene noksan gelmez buyuruyor Merya. Ha inanma bakalım. İnanmam için dua ederiz ama ısrar ediyorsun madem ki peki. Ama biz yü'minûle bilgayr tehvâsınca gözümüzden, elimizden ve dengimizden daha çok Rabbimizin varlığına inanıyoruz. Allah vardır ve birdir, şeriki benzeri ve naziri yoktur, meçandan münessehtir, hallak-ı âlemdir, râsık-ı Hayyü ebedîdir ve ezelîdir, mahserin sahibi de O'dur. Varlığını gösteriyor Merylâ, bakınız muhtemelen isimalar. Onlar ne bekliyorsunuz deyince, رَبَّنْ nahmuduhu bil gayb. Biz gaybe inanmıştık, Rabbimizin teki ismini mi bekliyoruz? فَيُّقَالْ لَهُمْ اَوَ Siz Rabbinizi gaybe inandığımıza göre biliyor musunuz? Görseniz, bilir misiniz? فَيُقُولُنْ اِنْ شَاءَ عَرَّفَ نَعْمَرْسَهُ eğer Rabbimiz isterse, nefsini bize hem gösterecek hem de bildirecek. Mute emirliler, uzatmıyorum, şerhe yok, feye tecellâ Cenab-ı Hak mahşerden vahhitlere tecelli edem. Güneşin lâhteşvih, lâhteşvih, şekli, tarafı, yönü olmadan, cihatı ı sikten olarak Güneş'in üzerine vurduğumuzu düşünün. Cenab-ı Hak ilâhî nuruyla mahşerde muvahhidlere tecelli eder. Onlar secdeye kapanırlar ilahi ve isten dolayı. Hani gerçek bir mümin, Peygamberi İsa Efendimiz çok müjdelik bir haber duyduğu zaman derhal secdeye kapanır, Mevlasına süprederdi. Mahşerde bu tecelliye dayanamayan müminler hemen secdeye kapanıyorlar. Feyyugâlu ya yâ ehle Onlara deniyor ki melekler tarafından ey ehli tevhî. İrfauhuşakum başınızı kaldırınız. Kat evciballahulekümün cennet Allah sizin için cennet ve cemalini hak ve vacip kılmıştır. Dünyadayken istemiştiniz, murad etmiştiniz ve seni göster cennetine koy, cemalini sevedeyim diye abi demiştiniz, demiştiniz. Binali bu tecellinin tatlılığını görün ve edebi olarak cennette cemaline erin buyurulacak Cenab-ı Hak tarafından. وَجَعْلَ مَكَانَ كُلْ رَجْمُ مِنْ كُلْ يَهُودِيَنْ اَوْ نَسْرَانِيَنْ geçen bir dersinde işaret etmiştim muhtemel Müslümanlar. Her müminin yerini bir Yahudi veya Nasrani'yi dolduracaktır. Evet. Yarın müminlerin cennete gidişinde onların ateşteki boşluklarını dolduracaklardır buyuruyor Peygamber Evet. Onun için ürpermeyin, fazla mürfeil de olmayın çok aşırı direkte kırılmayında. elbette ki mümin inandığı şeye tasalluf edenler için eza duyar, Allah'ına itica eder ve yalverir. Ama mahşerdeki tecelli çok çok ümit verici olacak. Herkes yaptığının mükafatını veya kötülüğünün cezasını çekecektir. Rabbim bizi cennetin ve cemalinle talti buyur ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e mâ yasuhun ve selamun aleyl-mursalîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn el-fatrâ.